Allah hem Kur'an'da hem de i peygamberiyde haber ediyor peygamberimiz. Onların bahrede veremedikleri mallarını onların boynuna dolayacağız diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yine Eba Hüreyre i Ekrem'de niva edilir. Zekat edilirmeyen mallar iki başlı yılan olur. Ve sahibinin koynunda bulunur ve mahşerinde boynuna dolanır. O kendini kurtarmaya çalışır. Yılan der ki niye kendinden kurtulmak istiyorsun? Dünyada pek sevdiğin ben senin falandım. Herkesten gizler ve saklardın beni. Şimdi de ne kutumat istiyorsun diyecek. Yine diğer Allah'ın süreyi tövbeden bir yer var. Zenginlerin kulağı çınırsın. Zekâti vermeyinlerden tabii. Başta da veriyoruz ya, dergi başka zekâti başkadır. İstersen devletin ilgisini verir ama ne yapıyor? Ama öteki geriye kalıyor ama biraz daha şiddetli. Estaizu billah. Vellezine eknizûne zehebe vel fiddata velâ yutuhuna fî serînilâh ve reşidûne azâden şu kimseler ki altınlarını ve gümüşlerini kilitlediler, sakladılar, Allah yoluna infak etmediler. Habibim Muhammed'im azabı erim onlara tefsir et. Olay var hem de, İstiza var. Mal kendini zannettin sen, ne zannetiyorsun malı? Neyine güveniyorsun? Efendim, zenginim ben. E, Öğlenince zenginler öldüler ya çocuklar sokaklarda süründü, haberin var mı? Merhamet dersen merhamet olursun. <gülüyor> Sen babasız büyüdünse, yetim büyüdünse, yetimlere merhamet edeceksin. Bilmiyorsun sen yetimliğin ne olduğunu. Bayram geliyor. Bayram zengin çocuklarına bir, güzel bir gündür. Zenginler için mühim bir gündür. Dostlarıyla, ahlaklarıyla kavuşurlar. Güzel güzel nimetler, tamamlar yerler. Güzel bir şeyler giyerler, giyiciler giyerler Ama kara için gayet de bir gündür. Çocuklar ağlar, baba alsana elbise görür. Çocuk anlamaz ki yok der. Onun için bu gözesini sileceksin. Akşam olduğu tane girdiğim vakitte vicdanın müşteri olacak. Ben bugün kaç kişinin gözyaşını sildim? El zengin! Mal benim diyen, senin değil Allah, ım. Bugün kaç kişinin gözyaşını sildim? Kaç tane garibi giyinirdim? Kaç tane açı doyurdum? Kaç tane su verdim? Yarın için, kıyamet günü için ne hazırladım, ne yaptım ben bugün? Bunu düşünüyor musun hiç? Yatak senin için bir kabir remzidir. Yakın zamanda yanı dışarı şey yatacaksın, kabire gireceksin. Her şeyini bırakır. Altınlarını, gümüşlerini kitleyenler Allah diyor. Ben demiyorum. Semavatın ve ardın ve bilen, ve bilen alemlerin Allah'ı bizi yoktan var eden, bizi öldürecek, tekrar dirilecek olan Allah. Ha bir kişiydi. Bugün şu Neden halk olduğunu unuttuğunda şimdi bir daha bundan sonra dirilemeyeceğimi zannediyorsun yani. Meniden halk olundur. İğrenç bir su parçasından halk olundur. Seni meniden halk Allah tekrar öldürüp dirilt diriltemeyecek öyle mi? Öyle mi zannediyorsun? Birirtecek. E, verdiği nimetin hesabını soracak. Hatta içtiğin soğuk suyun da hesabı sorulacak yaz gününde. Burada karnını doyururken etliye sütlüğüyle komşunu açsa imanın kemalde değildir bir defa. Hazreti Muhammed'i sevenler yapamaz. Allah! Bunu yapamazlar Hazreti Muhammed'i sevenler. Kitabım Kur'an diyen bunu yapamaz. Kaç çiğ doyurdun Ramazan'da dönül aldın adam doyurmayı eyalik mi zannediyorsun? O vakit enayi olursun kendin. İptal adam bu Tukaraları çağırın fakirleri. Komşularını da çağır. Gönül de al. Ziyanıyor. Şarok şarok git de şeytan yolları para sarf olduğunu gör. Sen de Allah yolunda böyle parayı sarf et. Her akşam bir kişiye içki iç ısmarlıyor. lira veriyor. Sen de Allah için ver be. Hiç ifretin yok mu senin gözünde? Onlar şeytan için veriyorlar. Sen Allah için ver. Bugüne kadar şeytan için verdin bundan sonra orayı kes. Allah için ver. Biraz yatırım yapışsın barış. Şu kimseler diye altınlarını ve kitlediler, Hak yoluna sarf etmediler. Vermediler. Allah yoluna vermediler. Allah yoluna dağıtmadılar. Düğün üzerine düğüm vurdular. Kim o? Kim olsun? Hacı, hoca, şey padişah, kral. Ne olursa olsun. Kardeşim, azab-ı elin, hab-i muhammed, et. Müjdele, müjdele. Alay var. Azab-ı elin eti. Allah gösteriyor şimdi. Ne yapacağını da söylüyor. O diriktirdikleri bir gün gelecek, o birlikleri, altınları ve gümüşleri ateşte kızdıracağım diyor allah Teala. Cehennemde kızdıracağım, onların yanlarına ve önlerine ve sırtlarına bastıracağım. Diyeceğim ki, biriktirdiğiniz paradan tadını tadınız bakalım. Zuk, diye bir ayet yeme, zuk inneke entelkeri. Sen büyük adamdın ne? Çok büyük adamdın sen. Senin birkaç apartmanın sayfiyede yerlerin vardı. Fukaraya selam vermezdin kendini bir şey zannediyordun, unutmuştun neyden geldiğini, sonra cip olacağını da unutmuştun fukaraya selam vermedin fukaranın selamını almazdın entel sen büyük adamsın tat bakalım cehennemin ateşine hadi hele bir yerde avanı ve yaranıyla dal kavuklara giden gidenleri için söylüyor Cenab-ı Hak kabire girdiği vakit soracaklar, yalnız mı geldin hani adamların, arkadaşların hani avanın, hani dal kavukların nereye denen? yalnız mı geldin Efendi, hikayeti inleme bunları benden. Olacak bunlar. Muhbir-i Sadık Muhammed haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Olacak. Gittim.